Ondan sonraki bab'a geçelim mi inşallah. Bâbun el-cihâdu minel-îmâ. O bab ki, cihad imandandır. Yok akıbe sesimi bugün yükseltmeyeceğim. <gülüyor> Onun için bu da Allah Azze ve Celle biliyor o kadar önemli bir mevzu ki heyecanlanmadan sadece ilmi yönden izah etmeye çalışacağım. Yine bu hadiste Ebu Hureyra'da rivayet ediliyor. Ka'l dedi ki, akı Allah rızası için şu hadisi yedirne. Normalde bu hadisi okuduktan sonra var ya bir kelime söylemeye gerek yok. Akhir, biz usulümüzü, menhecimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniriz. Başka kimsenin bize bir şey söylemesine gerek yok akhir. Allah Resulü bir mesele hakkında konuştuysa, artık o mesele için bizim söyleyeceğimiz bir söz yoktur. Bakın, hadisin lafızları çok inanılmaz gerçekten. Diyor ki, ''İntedaballahu limen haraca fi sebilihi la yukhricuhu illa imanun bi ve tasdikun bi rasulî.'' Diyor ki Allah Azze ve Celle şu kişiye kefil olmuştur. Veyahut şöyle mana verilir de şu kişiyi çağırıyor. Allah birini çağırıyor ahi. Kim? Limen haraca fisebilihi. Onun yolunda çıkan kişiye kefil olmuştur. Tamam. Ama bak nasıl çıkıyor adamın şeyi önemli. La yukhricuhu illa imanun bi. Sadece bana iman ettiği için. Wa tazdiqun bi Rasuliyi, dan benin peygamblersimi tazdiq ettiy ičin Allah yolunda çıkıyor. Allah da bu adama kefildir. Bu adamı çağırıyor. Bakın bitmedi. En pekî ney ne kefil oluyor bu adaman? En erji ahu bi mana lemin ejrin, ou ganimatin, ou udhihul Allahu akbar. Rabbim bizer nasib elisin. Diğer ki onun kazanacağı ejri veya ganimeti veyahut onu cennete sokmasıyla bu adama ecrini verecek. Allah azze ve celle buna çağırıyor. Onun için Rabbimiz kitabında ne diyor? İnna Allah hasteram minel mu'minin. Allah müminlerden satın almıştır. Neyi ahi? Cennet karşılığında canlarını. Subhanallah. Ondan sonra diyor ki, bakın Allah rızası için şu ifadeye dikkat edin. Subhanallah. Velâlâ en eşık alâ ümmetî mâ ka'udtu halfe seriyyetin. Yurki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ümmetim üzerine meşakkat olmasından korkmasaydım hiçbir seriyenin yani hiçbir cihadın hiçbir cihad çağrısının arkasında oturmazdım. Hani hepsine katılırdım. Hepsine teker teker katılırdım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunu niye söylüyor ahi? Çünkü hepsine katılsa farz-ı ayn olacak ya. Sana rahmet olsun diye. Bize rahmet olsun diye, bana rahmet olsun diye, subhanallah. Bakın bitmedi. Şimdi bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan ne umut ediyor, neyi talep ediyor. وَلَا وَدِتْتُ أَنِّي اُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Diyor ki ne kadar isterim Allah yolunda öldürülmeyi. ثُمَّ اُحْيَىٰ Ondan sonra geri diriltülmeyi. ثُمَّ اُقْتَلُوا Ondan sonra yine öldürülmeyi. ثُمَّ اُحْيَىٰ Ondan sonra yine dirilülmeyi. ثُمَّ اُقْتَلُوا Ondan sonra yine Allah yolunda öldürülmeyi. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temenni ise. Ha? Yani bir sahabenin değil ahi. Ki sahabe bu edebi, bu ahlakı Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan almıştır. Ahi Allah yolunda paramparça olmak için dua ediyorlar. Allah samimiyete baksana ya. Allah Azze Celle o samimiyetten bir parça da bize versin. Evet normalde ahi ben bu konuyu bambaşka bir ses tonuyla yapardım. Ama söz verdiğim için inşallah. Bundan önceki babla alakası ne bu konu? Bak burası gerçekten önemli. Şimdi Kadir gecesini ihya etmek mücadele ister. Niye? Ehlinden uzaksın, ticaretinden uzaksın, evinden uzaksın. Yani mescid desen başka dünyalık hiçbir şeyin yok. Bu mücadeledir. Akhi mücahidin hali bundan daha büyük bir mücadeledir. Onun için Ali aleyhisselatü vesselam cihat için ne diyor? Diyor ki İslam'ın zirvesidir. Nasıl akhi bir dağ düşün. O dağın zirvesine ulaşmak en zordur akhi. Yaylada herkes gezer. Orada benim nenem de gezer. Tamam. Ama o dağın tepesine ulaşmak her baba yiğidin işi değildir. Sadece gerçek Müslümanların içindir. Peki önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadir gecesini zikretmesi. Kadir geceyi ihya etmek imandandır. Ondan sonra şimdi diyor ki cihat imandandır. Bundan sonra diyecek ki Ramazan'ı tutmak veyahut Ramazan'ı ikamet etmek de imandandır. Bunları şimdi nasıl bağdaştıracağız? Bunların hepsi imanla alakalı kardeşim. Sen birini alıp birini terk edemezsin. Nasıl senin dinin kadir gecesini nasıl ihya edeceğini sana öğretiyorsa nasıl oruç tutacağını öğretiyorsa, nasıl cihat edeceğini, kendini nasıl müdafaa edeceğini, sadece müdafaa değil. Allah'ın sözünü dünyada en yüksek nasıl kılacağını da sana öğretiyor. Yani sen birazını alıp, birazını bırakırsan bu iş olmaz. Bir de şu konudan benim dikkatimi çekti. Allahu alem, zan üzere söylüyorum, bu bir delil değil. Münafıkların alametinden bu kadar kısa bir süre sonra gelmesi de tevafuk değil Allahu alem. Çünkü bu konuda gerçekten insanların yüzü belli oluyor. Allahu alem. Tamam. Bakın mümini Cihad yoluna çıkaran imanıdır. Ki zaten bak faziletleri, ecri zikretmeden önce Allah Azze ve Celle de bunu söylüyor. Diyor ki sadece bana iman ettiği için ve peygamberlerime iman ettiği için bu adam çıkar. Yani ahi cihada seni götüren niye tevhidin olması lazım? Bu ikisi birbirinden ayrılmaz iki noktadır ahi. Tevhid, cihad beraberdir. Kimse bunu ayıramaz. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Bu hadis bunu açık bir delildir. İkinci bir delilde gerek yok. Bile bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Ayrılacağını söyleyenler Hucurat suresine baksınlar. Önceki derslerde işlemiştik. Allah Azze ve Celle orada sadıkların vasfını söylemişti. Ayetin hepsini okumayacağım. Rabbimiz onları nasıl vasıflandırmıştı? Allah'a ve Resulüne iman ederler. Şüphe duymazlar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat ederler. Ula'ikehumu <gülüyor> sâdikûn. Onlar sadıkların ta kendisi demişti. Bu kadar basit. Yani sen bu dinden teravih alıyorsan, orucu alıyorsan, Ondan sonra namazı alıyorsan cihadı da alacaksın. Ha şöyle de bir şey var bunu da ekleyelim. Bu bizim de nefsimize ağır gelebilir. Bak ben bu konudan dolayı kimseyi kınay kınayamam çünkü sahabenin de nefsine ağır gelenler olmuş. Bu önemli değil akı bu olabilir bu insanın fıtratıyla alakalı. Bazı şeyler Allah azze ve celle bazı insanlara kolay kılmış bazılarına zor kılmış. Bu durumda peki Müslümanın ahlakı nasıl olacak? Evinde oturacak dua edecek eziyet vermeyecek, çekiştirmeyecek, arkasından konuşmayacak. Sadece kendisi yapamıyor diye kötülemeyecek. Bu Müslümanların değil aخی. Bugünkü kendisini İslam kisvesiyle gösterip de İslam olmayan insanların ahlakıdır. Bize yakışmaz. Anlatabiliyor muyum kardeş? Tamam. Peki cihat nedir? Cihadın cihatın tarifi ne yaخی? Burada ben şey tarifi kastettim aخی böyle cümle olarak alimler zikrediyor. Birçok tarif olmakla beraber, şu benim çok hoşuma gitti yani çok basit olmasıyla beraber, Allah'ın dinini yüceltmek için kafirlerle savaşmaktır akhi. Cihatın gayesi bu. Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın sözü en yüksek olsun diye. Cihat bunun için vardır. Yoksa ganimet için giden akhi aslında cihatın niyetini anlamamıştır. Ondan sonra işte maaş için giden, kadın için giden veyahut sadece içindeki o affedersiniz hayvani duygularını kalkıp başkalarının üzerinde şey yapıp katil olan insanların işi değildir. Cihatın asıl şey ne? Allah Azze ve Celle'nin dinini yükseltmek ve sen bu nimetle bu yola çıkarsan az sonra göreceksin. Sen ganimet almasan bile ecrini Allah'tan alacaksın. Tamam? Peki Cihat sadece defa'i midir? Kendini korumak için midir? Mesela bunu da bugün söyleyenler var. İslam'daki cihattan kasıt efendim. Biri sana saldırırsa sen kendini müdafaa edebilirsin. Bundan hariç hiçbir yere gidemezsin. Bu çok büyük bir iftiradır. Bu ayıptır. Allah rızası için yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakan insan aleyhissalatü vesselamın sadece defa'i cihat yapmadığını çok açık bir şekilde görür. Uhud savaşı yok mu kardeşim? Uhud savaşı nerede oldu? Bedir savaşı nerede oldu? Tamam Ahzab savaşı var. Hendek savaşı. Orada aleyhissalatü vesselam müdafaa ediyor. Tamam anladım. Peki diğerleri? Bazıları da şöyle delil getiriyor. Bu delilin Tutulacak bir yanı var ama mutlak olarak doğru değil. Diyor ki, kardeşim Kur'an'da 41 tane cihat ayeti var. 39 tane defaidir. Sadece iki tanesi hucumidir. Tamam. Genelde insan kendisine eder. Bu şu anlama gelmiyor ki hucumi bir cihat yok. Öyle olsaydı sahabeler o toprakları nasıl ele geçirdi kardeşim? Aleyhisselatü Vesselam niye gönderdi ahi? Kisran üzerine romanın üzerine sahabeler niye Mağrip'e kadar bu topraklara kadar nasıl geldiler? El cihat sadece defaî ise. İspanya'ya bak Endülüs. Öbür tarafta Çin'e kadar gidiyorlar. Hindistan'a gidiyor. Ebu'l-Kasım Çin'e fethetti. etti. Allah ona rahmet eylesin. Akı ah, gittiğinde 17 yaşındaydı. Yani kimse bu dini sahabeden daha iyi anladığını iddia edemez. Hücum vardır abi bu dinde. Hatta bakın ben size çok sevdiğim bir alimin sözünü söyleyeyim. Allah ona rahmet eylesin. Mustafa Sabri Efendi. Son Şeyhul İslam ne diyor biliyor musunuz? Ahi bak sözün derinliğini bir tefekkür edin. Diyor ki bir en, biz Endülüs'ü kaybettiğimizde her şeyi kaybettik. Bak Endülüs'ün çöküşüyle Osmanlı'nın çöküşü arasında yüzlerce sene var. Ne demek bu sözün altını neye atıyor? Ahi sen kendi gücünü göstermezsen birileri senin üzerine yürüyecek. Güncel bir örnek de size vereyim. Geçen bu mesele hakkında tefekkür ettim. Bu İsrail'in Allah Azze ve Celle'nin lanet onların üzerine olsun. Araplarla yaptığı bir savaş vardı. Altı günlük, yedi günlük bir savaş. Tamam mı? Araplar kaybetti. Tamam mı? Perişan oldu. Seyyid Kutup da şunu çok güzel anlatıyor. Hani çünkü şöyle şeyler geliyor ya işte Allah ayet ediyor ki: Wa la yaj ala Allahul kaafirine ala Allah müminlerin üstüne kafirlere bir yol vermeyecektir. Bu ayeti bu olayla nasıl bağdaştıracak ki bunlar müminlerin üzerine galip geldi? Seyyid Kutup diyor ki hayır, onlar mümin değil ki. Diyor ki, onlar Arap bayrakları için savaşlar. Allah'ın kelimesi yüksek olsun diye savaşmadılar. Orada bir, o zamanki İsrail'in başbakanı mı, dışişleri başkanı bilmiyorum ama yüksek mertebede bir adamın sözü çok, subhanallah, çok acıya, diyor ki, o gece biz sabaha kadar yatamadık. Çünkü biz onların üzerine yürüdüğümüzde, ilk defa Filistin'in üzerine yürüdüğümüzde, bütün dünyadaki Müslümanların bizim üzerimize hücum etmesinden korktuk. Ama diyor ki, sabah kalktık, baktık, hiçbir şey olmadı. Bu ne demek ahi? Yani burada bitiyor sözü. Bu adamlardan bir şey gelmeyecek. Anlıyor musun cihatın ne kadar önemli olduğunu kardeş? Hadid suresi var. Demir anlamına geliyor. Hadid. Allah Azze ve Celle diyor ki kitabı biz indirdik, mizanı biz indirdik, demiri de biz indirdik. Niye Allah Azze ve Celle bunu burada söylüyor? Yani bütün surelerin üzerine tefekkür ediyorlar, incelik arıyorlar. Bunun üzerine niye düşünmüyorlar? i̇bn Teymiye bu konuyu söylese. Ahi diyor ki Allah Azze ve Celle kitabını indirmiştir, mizanını indirmiştir söz anlayan insanlar için. Ama bazı insanlar vardır onlar sözden anlamaz. Sadece demirden anlar. Onun için Allah Azze ve Celle demiri de indirmiştir. Bu kadar basit ahi. Bu utanılacak bir mesele değil. Bakın bu Türkiye'de niye bu kadar istismar ediliyor? Hani o kadar bu kelimeyle oynanmışlar ki sen cihad demeden insan çekiniyor subhanallah. Ahi bu dünyanın en normal şey, en fıtri şey. Az sonra söyleyeceğim inşallah. Tamam. Bakın. İntedaballahu dedik daha yeni. Allah ona kefil olur, onu çağırır. Aynı şöyle söylüyor. Birini bir iş için çağırıp, o kişinin buna icabet etmesi demektir. Yani ahir, resmen Allah seni çağırıyor. Başka kimse değil yani. Allah Azze ve Celle seni din için çağırıyor. Akhir subhanallah. Evet. Bakın fark ettiyseniz daha yeni hadisi okuduğumda lafız birden birdenbire değişti. Fark ettiniz mi? Hatta orada sesimi biraz yükseltmeye çalıştım. Fark edilsin diye bak diyor ki Allah Azze ve Celle kendi yolunda savaşan, bak Allah'ın yolunda savaşan ve benim bana iman edecek şekilde ve benim peygamberlerime iman edecek şekilde çıkan. Bak orada üçüncü tipten birinci tipe geliyor. Diyor ki Allah yolunda. Ondan sonra aynı cümle içinde diyor ki benim için. Bunu Bu iltifat deniliyor ahi buna, tamam mı? Niye? Dikkatı çekmek için. Ha, Düşünsene sen konuşuyorsun diyorsun ki şu adam Allah için şunu yapıyor. Şu adam Allah için şunu yapıyor. Ondan sonra lafzı ben açıyorum. Ben senden şunu istiyorum ey kulum. Benim için şunu yapacaksın ey kulum. Niye? Dikkat çekmek için. Meselenin önemine binaenak. Biz biliyoruz aleyhissalatü vesselam lafızları en kullanan, en açık bir şekilde kullanan kişidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şehitliği temenni etmek mecnunluk değildir. Şehitliği temenni etmek aklın noksan olması değildir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği sünnetlerden bir tanesidir. Hatta bu konuda Aleyhisselatü Vesselam daha yeni söylediğim gibi sahabelere mani olmamıştır. Paramparça olmak isteyen sahabelere Aleyhisselatü Vesselam karşı gelmemiştir. Hakikaten sahabelerden bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Hani tam olarak konuşma şu an aklıma gelmiyor. Diyor, sen ne istiyorsun? Diyor ki okun tam buradan girmesini istiyor. Tam Buradan girip diyor buradan çıkmasını istiyor. Boğazını gösteriyor. O şekilde bulunuyor akciyattan sonra. Ondan sonra sahabeden kata da var radiyallahu anhu. Rasulullah aleyhissalatu ve sama oh gelmesin diye kendi yüzünü oraya tutuyor. Ah. Bakın bunları ne için söylüyorum? Ahi cihat samimiyet ister. Ama cihatın çek ölçüsü samimiyet değil. Yani her samimi olup da cihat yapan insan illa hak üzere değildir. Onun için Kadir Gecesi niye önceden geldi? İmanen. Bak imanen lafzı geçti. Sen imanlı olacaksın ve Allah'ın kelimesini yüceltmek için savaşacaksın. Yoksa Rasulullah aleyhissalatu vesselam Ganimet paylaşımı yaptığında Zuhu ve Sira namındaki kafir debilir miydi ey Muhammed adil ol? Bak ganimet paylaşım bu adam cihat'a gidip gelmiş. Ali radıyallahu anhu şehit eden hariciler de mücahit. Ya da hariciler tarihte, selef tarihinde bununla meşhur olmuş. Hani bu zamanın Müslümanlara harici lafza takılmasını kastetmiyorum aleyh. Selef'teki gerçek haricileri kastediyorum. Yani bir insanın cihat'a gitmesi hayır yaptığının doğru olduğu anlamına gelmez. Bugün de buna çok büyük deliller görmüyor muyuz? Adam Türk tağut askerleriyle beraber savaşan kişilere hali Müslüman hükmü veriyor. Peki niye bunlar Müslüman efendim? En büyük grup onlar diye. Allahu Ekber. Böyle bir şey mi var ahi İslam'da? Tamam. Bak Allah yolunda öldürülmeyi temenni etmek caizdir. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam bunu burada söylemezdi. Buradan hüküm çıkıyor ahi. Tamam. <gülüyor> Bakın. Hadise fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle 3 tane ecir zikrediyor. Diyor ki ona istersen ganimet veririm. Veyahut ecrini veririm. Ya Veyahut onu cennete sokar. Rabbim üçüncüsünü bize nasip eylesin. Bakın o öncedeki ikincinde de bir incelik var. Diyor ki ya ganimet ya yahut ecir. Ecir ne demek ahi? Ganimetsiz geliyor. Ganimetsiz gelmek ne demek? Kaybettin. Ahi sen Allah'ın dini için yola çıkarsan, Sadece Allah'ın kelimesi en yüksek olsan bile, Kaybetsen bile sen Allah katında kazandın kardeşim. Bu niyetinden dolayı Allah Azze ve Celle seni cennete sokacak. Subhanallah. Burada da müthiş bir şey var ahi. Müthiş bir incelik var. Evet, bu hadisten şunu da öğreniyoruz. Kardeşim iki tane maslahat ile çekişiyor ise ümmet için daha önemli olan ön plana katmamız lazım. Çünkü aleyhissalatu vesselam diyor ki ümmetim için meşakkat olmasaydı her seriyenin arkasına giderdim. Bak aleyhissalatu vesselam kendi isteği olmasına rağmen ümmeti ön planda tutuyor. Bize meşakkat olmasın diye. O zaman aynısı bizim için de bugün geçerli. Kendi nefsimiz için istemiş olduğumuz bir şey olabilir. Ha mesela bir Müslüman gruptayız, ben bir şey istiyorum, Ama ha benim istediğim sadece benim için faydalı. O grubun hiçbir şekilde faydasına değil, ben bundan vazgeçmek zorundayım. Delil ne? Ahir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan vazgeçmiş. Onun için iki tane maslahat varsa, bak maslahat ikisi de iyi demek. Ümmet için daha önemli olanı ön plana katacaksın. Niye? Çünkü daha önemli olanı ön plana katmasan fesat ondan daha büyük olur. Tamam? Tamam inşallah. Peki fesat ne kadar büyük olabilir? Yani normalde zikretmekten utanıyorum bu konuyu. Bakın işte bugünkü kadar fesat büyük olabilir. Bas bakın Sezen Aksu namında bir kafir, müşrik, pis, necis bir kadın demek istemiyorum, yaratık. Kalktı Allah Azze ve Celle'nin peygamberine söyledi. Peygamberin namusuna söyledi. Doğru mu kardeşim? Peki bu bugün niye bu kadar? Bak ben buna şaşırmıyorum. Fark ettiyseniz ben bu konu hakkında bir paylaşım falan da yapmadım. Ben bunlara şaşırmıyorum. Hakikaten kafirler işini yapıyor. Hani buna şaşırmamak lazım. Bir de bak ben şunu da anlamıyorum. Müslümanlar o şarkı sözlerini nasıl paylaşıyor? Bak düşünsene, kadın orada küfür işliyor. Müslüman bunu yayıyor. Zeki zaten Müslümanların listesindeki çoğu da Müslüman. Müslümanlara bu küfürü dağıtıyor. Kadına prim getiriyor, kadına reklam yapıyor. O da bunu da istiyor zaten. Anlıyor musun kardeşim? <gülüyor> tamam bak bugün Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'ndaki kafir kalktı savundu. Hiç kimse sanatçılara bir şey diyemez. Onlar serbesttir. De şöyle dedi böyle. Peki niye bu zillet kardeşim? Cihat olmadığından dolayı. Bu kadar basit. Bunun ikinci bir nedeni yok ha. Biz Müslümanlar olarak, maddi olarak daha güçlü bir konumda olsaydık, bak bakalım bir tık söyleyebiliyorlar mıydı, söyleyemiyorlar mıydı? Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu işler böyle ah. Onun için daha iyi ne dedik? Allah Azze ve Celle kitabı indirmiştir, mizan indirmiştir, söz in dinleyen insanlar için. Demiri de indirmiştir böyle insanlar için. Anlatabiliyor muyum? Ahi, subhanallah. Kadı İyaz, Eş-Şifa eserinde diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmek, Bir kişi Resulullah'a söverse, bundan tövbe ederse, tövbesi kabul edilmez, yine öldürülür. Bak İslam'ın izzeti budur işte. Niye bugün yaşamıyoruz? Cihat olmadığından dolayı. Bu kadar basit. Yani bunu çok fazla böyle açıklamaya, işte yorum yapmaya, kınama mesajları, ahi bu işler kınama mesajları olacak değil. Bak 30 seneden, 40 seneden beni kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail ile İsrail kahrolmayacak. Senin rahib Allah'ın dini için savaşmanla kahrolacak. Onlara kafa tutmanla kahrolacak. O zaman göreceksin o adamların korkusunu. Bu yol buradan gider kardeşim. Onun için Aleyhissalatu vesselam temenni ediyor, tamam? Bakın sizinle bir meseleyi paylaşmak istiyorum. Kendi şahsi yaşadığım mesele. Bu Charlie Hebdo olaylarını hatırlarsanız, inşallah şehit olarak ölmüşlerdir. Allah'ın izniyle biz hüsnü zan bilir. Allahu alem. Önemli değil. Bakın ben o zaman Avrupa'daydım. Daha Türkiye gelmemiştim. Allah'a yemin ediyorum ki bak tüylerim diken diken oluyor. Ahi yer yerinden oynadı. Bak, Avrupa'da yer yerinden oynadı. Bir tane cami operasyon yok. Müslümanları görüyorlardı. Hatta Müslüman olmasına bile gerek yok. Sakallı insanlar görüyorlardı. Ay, ayakları titremeye başlıyordu. Ben o zaman daha yeni yeni ilk defa sakallarımı biraz bırakıp bıyıklarımı kesiyordum. Trenden kafayı çıkarıyorum ya. Vallahi millet korkuyordu. Yer yerinden oynadı kardeşim. Görüyor musun? Bak iki tane Müslümanın, birkaç tane Müslümanın... Kalkıp böyle bir şey yapmasa dünyayı yerinden oynattı. Bak halen bugüne kadar etkisi var. Kolay kolay bir şey yapamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Halid, Raşid'i tanırsınız. Mesela onun <gülüyor> bir davetçidir. Onun bir ses kaydı var. 6-7 dakikalık çok etkileyici. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söven bir Hollandalı siyasetçi hakkında konuşuyor. Diyor ki Allah'ın yaratmış olduğu en şereflisine, en değerlisine... Söz söylemesine sen nasıl tahammül ediyorsun ey Müslüman? Sen nasıl Allah'ın Resulüne söylenen bir söze tahammül edebiliyorsun? Bundan biri kalkıyor, o kadar etkileniyor ki Hollanda'da. Eline şu kadar bir bıçak alıyor, bunu söyleyen adamı kesiyor sokağın ortasında. Yeri Yok abi bu birkaç sene oldu. Zaten ondan dolayı Suudi Arabistan tağutları bunu içeri aldı. 6-7 sene olmuş olabilir. Yer yerinden oynadı o zaman. Yer yerinden oynadı. Bakın size bir deli daha söyleyeyim. Bak normal birazcık aklı başında olan bir insan bunların hepsini böyle yani ya boz var ya puzul. Puzzle'ı bitirmiş gibi gözünün önünde bitirebilir. Bunlar niye 3-4 tane Müslüman'ın akidesi doğru olmasa bile? Yani kendine İslam'ı nispet eden insanlar diyelim. 3-4 tane silahi örgütün, onların adıyla söylüyorum, örgütleşmenin önünde niye bu kadar inanılmaz sert bir şekilde geçiyorlar? Yani Suriye'de 32, 38, 42, 52 devletin ne işi var? kardeşim korkuyorlarsa tanıtları için korktukları şey cihat işte. Onun için Allah azze ve celle diyor ki hafif bir şekilde hazırlanın, ağır bir şekilde hazırlanın. Bildiğiniz ve sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği düşmanların sizden korksun diyor. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu dinin şerefidir cihat. Ahi. Onun için zirvesidir demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha, bakın daha yeni bir kelime kullandım. Bugünkü insanların fıtratı bozulduğu için bunu idrak edemiyorlar. Ahi cihattan Daha fıtri, daha normal bir şey yoktur. Bundan daha normal bir şey yok. Her aklı selim olan insan bunu anlayabilir. Mesela izah edeyim. Düşün şimdi sen evindesin. Biri senin evine giriyor, senin namusunu çiziyor ve senin namusuna girmeye çalışıyor. İşte maddi olsun, hanımın olsun, şöyle olsun. Bunu hiçbir insan kabul edebilir mi? Hani hangi ırktan olursa olsun, hangi kültürden olursa olsun, kendini hangi dine nispet ederse. Bunu kim kabul eder kardeşim? Hiç kimse kabul etmez. Ve kardeşim bak biz şuna iman ediyoruz. İslam'ın namusu bizim şahsi namuslarımızın daha üzerindedir. Ve Dayan'a dedik ki İslam'ın maslahatı bizim için daha önemlidir. Dışarıdan kafirler, necisler gelecek bizim bütün mukaddesatımızı çiğneyecek. Ve biz buna göz yumuşak, susacak mıyız zannediyorlar? Biz şu an sancı çekiyoruz bu doğru. Ama Seyyid Kutub'un tarifiyle söylüyorum. Bak bu ümmetin doğurmasının sancılarıdır. Nasıl bir anne çocuğu doğurmadan önce sancı çekiyor ya. O çocuk doğduktan sonra o dokuz ayı unutuyor. Bütün çileyi, midesinin bulanması, sancıyı böyle sanki dayanamayacak gibi acılar bir seferde unutuyor, Allah'ın izniyle bizde de öyle olacak. Bu da nereden geçer? Cihatla geçer. İstanbul nasıl fetholunacak? Bürokratik anlaşmalarla mı? Değil kardeşim değil, mücahidler oraya gidecek. Mücahidler oraya gidecek. Anlatabiliyor muyum? Davetle mi? Değil değil, mücahidler gelip fethedecek. Ha buradakiler korkacak, kılıç sallanmayacak o başka bir şey. Kurşun sallanmayacak o başka bir şey. Ama kardeşim mücahidler gelip fethedecek. Tamam Allah'ın izniyle. Cihat kardeşim. Bunun gayrısı yok. Bak davetin önemsiz olduğunu söylemiyorum haşu ve kelle. Ki zaten biz de davet yapıyoruz. İnsanlara bir şeyler duyurmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Ama davet yapıyoruz diye tağutların bize çizdiği çizgilerin içinde biz oynamıyoruz kardeşim. O ben, kendi şahsım için söylüyorum ben oynamıyorum. Allah'ın dini neyse ölene kadar söyleyeceğiz. Zamanı gelecek başka şekillerde amel edeceğiz. Bu kadar basit. Tamam? Evet. Bakın ne kadar normal olduğunu şu şekilde de izah edeyim. Kardeşim her ülkenin askeriyesi yok mu? Dünyada benim bildiğim Kostarika hariç bütün ülkelerin askeriyesi var. Bütün ülkeler teker teker hepsinin askeriyesi var. Bundan daha normal bir şey değil ki. Sadece onlarda ismini NATO, Birleşmiş Devletler, işte şu bu. Kardeşim bizde de cihat bu kadar basit. Bu daha önce söylediğim gibi insanın fıtratıyla bildiği doğal bir şeydir. Tamam mı kardeşim? Bir de bakın sadece bizimle kafirler arasında şöyle bir fark var. Biz zulmetmek için değil, toprak elde etmek için değil, ya da mal için, ganimet için değil, sadece Allah'ın kelimesi dünyada en yüksek olsun ve hiçbir fitne kalmasın ve insanlar adalete diye, ulaşsın diye cihat ediyoruz. Bizim aramızdaki fark bu. Bakın şu anda dünyada Müslümanların gücü yok. Doğru mu kardeşim? Bak bütün dünya bir patlama işinde. Bütün dünya bunalımda. Bütün dünya zaten Müslümanların ayak seslerini bekliyor. Bakayım. Bu kadar basit yani. Bakın size bir sayı söyleyeceğim. 2020 senesinde Amerika bir Birleşik Devletleri Allah Azze ve Celle onların boynlarının altına bıraksın. Onların çöktüğü günü bize görmeyi nasip eylesin. Kendini askeriyet için 2020'de 778 milyar dolar harcamış bir senenin içinde. 778 milyar ne demek? Sadece bilin diye söylüyorum. Türkiye'nin 2021'de bütün gelirinin, bak sadece askeri değil, bütün gelirinin neredeyse 10 katı. Sadece askeri harcılıkları para. Peki cihat o kadar kötü bir şeyse, silahlanma o kadar kötü bir şeyse, barışa karşıysa, insan haklarına karşıysa bu adamlar niye bu kadar para harcıyor? Niye demokrasi adı altında seni kedileştirmeye çalışıyor, kadınlaştırmaya çalışıyor? Adam senden korktuğu için bu kadar basit. Ama vallahi korkunun ecele bir faydası yoktur. Onlar da bunu hissedecek. <gülüyor> ve Allah Azze ve Celle bize o günleri göstereceksin. Vallahi cihat onların topraklarına kadar gelecek. Çünkü aleyhsat bize haber vermiştir. Her eve tevhid girecek. Her eve, ahi dünyadaki her eve tevhid girecek. Rabbim o baba yiğitlerden bizi eylesin. Eğer biz görmeyeceksek pay sahibi olmamızı nasip eylesin. Peki bugünküler ne yapmaya çalışıyor? Bakın size çok önemli bir şey söyleyeyim. O zaman bugünkü kafirler bunu bilmesine rağmen niye bu kadar çabalıyorlar? Ahi tek bir tane nedeni var. Teyhir ediyorlar. Arkaya doğru alıyorlar. Çünkü kendilerinin başına bu kabağın patlamasını istemiyorlar. Ama önemli değil. Onlara olmasa onların çocuklarına armağan olacak. Hiç fark etmez. Sadece teyhir ediyorlar ahi. Tamam? Yani adamlar bunu değiştiremezler. Bu Allah'ın vaadidir. İnna Allahe la yukliful mi'ad. Allah subhanahu ve teala sözünden dönecek değildir. Tamam. Benim bu hadisle söyleyeceğim bir şey kalmadı inşallah. Konuyla alakalı da söyleyeceğim bu kadar. Yani bu konuda o kadar çok hadis o kadar çok ayet var ki hepsini söylemem burada konuyu patlatır. Kendiniz küçük bir araştırma araya bakabilirsiniz. Ay, alemler bu konu hakkında kitaplar yazmış. Kitaplar yazmış. Rabbim hakkıyla cihat etmeyi bize nasip eylesin. Rabbim Müslümanların izzetli olduğu günleri bize görmeyi nasip eylesin. Görmesek de o günlerde pay sahibi olmayı nasip eylesin. Rabbim Müslümanları bu tağutların şerrinden muhafaza eylesin. Allahumma amin ve ahirud da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin.